Artık şunu Paik. Biraz daha ne olur izin ver de biraz daha dinleyeyim şu parçayı. Bana göre hava hoşu oldum. İstediğin kadar dinle. Ama geçen seferde aynı şey olmuştu biliyor musun? Ne olmuştu? Ne olacak? Bavuluna mayo bile koymayı unutup öylece gitmiştin Kıbrıs'a. Bu sefer her şeyimi aldım emin olabilirsin. Gri nerede benim hani şu yakası yuvarlak olan? Oğluna bir şey söyle Sami. Sabahtan beri müzik dinlemekten daha bavuluna elini bile sürmedi Neden? Hani bavulu yerleştirdiğini söylemiştim ona. Olur mu öyle şey babacığım? Bavulumu daha dün akşamdan hazırladım ben. Pekala pekala. Hadi artık sus şunu da kafamızı dinleyelim biraz. Pekala babacığım. Keşke ablamla annem de gelseydi değil mi baba? İyi olurdu tabii. Sahi ne dersin hala Hülya'nın işi çabuk biterse belki 15-20 gün içinde siz de gelirsiniz. He? Sanmıyorum. Bu sefer Kıbrıs'a baba oğul birlikte gideceksiniz. Biz de ana kız Ankara'daki işlerimizi halletmeye çalışırız. Temmuz'da Kıbrıs harika olur. Gelmediğinize pişman olacaksınız. Sen Alper amcanla Ülgen yengeni üzme de. <gülüyor> Duyuyorsun değil mi babacığım? Bu annem de çok tuhaf doğrusu. Beni hala çocuk sanıyor. Hadi sen git de şu bavuluna bir kere daha göz at Faikciğim. Spor çantamı da alacağım diyordun ya. Bir bakıver hadi. <gülüyor> Pekala baba. Aa, bu sefer yanıma sualtı altı tüfeğimi de alıyorum. Geçen yıl arkadaşlar şahane balık avladılar. Tamam tamam daha şimdiden yüreğimi ağzıma getirme benim. <gülüyor> şaka yapıyorum anneciğim şaka. Şu benim gri kazağa da bakıver Faik. Bakarım bakarım merak etme. Hem nerede olduğunu da biliyorum galiba Aklım hep faikte kalacak Sen de biraz fazla üstüne düşüyorsun Nalan'cığım Ne yapayım elimde değil Koskoca delikanlı oldun Ne bileyim ben işte Ana yüreği dedikleri de bu olsa gerek Bana hala çocuk gibi geliyor Asıl çocukluk eden sensin Bırak artık bu düşünceleri de bir isteğin var mı onu söyle Ne istediğim olacak Peki ya kardeşime Alper'e söyleyeceğim bir şey yok Ülgen'le onu kısa sürede Türkiye'ye beklediğimizi söylersin Hepsine de bol bol selam Ayrıca Sedef'le sülünü de öp benim yerime Gider gitmez de ellerine kadar telefon açalım sana Çabuk dönün lütfen Alper'i bilirim Kal abi filan diye ısrar eder gelişiniz bir ayı bulur Yok canım daha neler Dönüş biletimizin süresi 20 Temmuz'da bitiyor Temmuz'un 20'sini geçinmemiz <gülüyor> mümkün değil Allah kısmet ederse 15 gün sonra da burada oluruz Evimizde tabii ah, Kapı E, duydum duydum Mutlaka Sedat Bey'dir bu gelen Evet gitmeden önce uğrayacağını söylemişti Kapıyı açayım Payık açmıştır hı. Siz konuşurken ben de senin bavulunu toparlayayım bari Aa, Çamaşırları şifon yerinin üzerine bırakmıştım Aa, Gördüm gördüm Ben her ihtimale karşı iki de havlu koyuyorum hı hı. Rahatsız etmiyorum ya. Efendim Hayır. buyurun efendim. Sedat Bey buyurun, buyurun Zafer Bey buyurun, buyurun. buyurun. Teşekkür ederiz Bir uğrayalım dedik. Dağınıklığın kusuruna bakmayın malum yolculuk telaşı işte. Aa, durun durun ben alırım koltuğun üstündekileri. Rica ederim, ederim Nalan Hanım lütfen rahatsız olmayın. Benim de zaten ufak bir işim vardı. Siz Sami ile konuşurken ben de izin verirseniz onu halledeyim. Lütfen düzeninizi bozmayın. Biz de zaten fazla kalacak değiliz. Yok şu anım öyle şey mi olur akşama daha çok var. Oturun da biraz laflayalım. otursanız Zafer Beyciğim. Sedatçığım gel gel sen de şöyle otur hadi. <gülüyor> Teşekkür ederiz Perk <gülüyor> Bey. Demek yolculuk yarın sabah Kıbrıs'a. Sorma bileti de ancak bir hafta önceden bulabildik. Her zamanki gibi uçaklar tıklım tıklım. Mevsimi tabii. Bu mevsimde hep böyle olur. Gerçi ben Kıbrıs'a geçen yıl ilk defa Şubat ayında gitmiştim ama gene kalabalıktı. <gülüyor> Hatırlıyorum da bilet bulmakta o zaman da bir hayli zorluk çekmiştik. 73 Şubat'ında öyle mi? Ee, ayı kaçıydı acaba? E, tarihini pek hatırlayamıyorum ama Şubat'ın başlarıydı galiba. ha ah. Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı 9 Şubat'ta Şu Makarius'un yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği tarih Bir de ağabeyimin tabi Evet biliyorum o tatsız olayı hatırlatmak istemezdim Acıdır çok acıdır sağım beyciğim çok 960'dan bu yana şu Kıbrıs'ta dönen dolaplar İnan ki 20. yüzyıl tarihinin yüz karasıdır Zaferciğim Bavuluna başka bir şey koyacak mıydı Hayır karıcığım Evet Zafer Bey Sedat'ın da dediği gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yaratan o 1960 Londra ve Zürich anlaşmaları... ...bağımsız devletin yönetimini eşit ortaklık haklarıyla Türk ve Rum halklarına veriyordu sözüm ona. <gülüyor> ne oldu? Evet sefer evet, Beyciğim, bildiğiniz gibi uluslararası hukukta ayrıca yapılan anlaşmalar da böyle diyordu. Evet. Böyle diyordu ama dinleyen kim? Rumun ve Yunan'ın amaçları Kıbrıs'ın bağımsızlığı olsaydı eğer... Enosis ülküsünü kafalarından silmeleri gerekmez miydi? Tabi o zaman insanca çözümlenirdi her şey Tamamen ters oldu oysa Kışkırtmalar ve kaba yöntemlerle insanlık unutuldu Duydunuz evet. dokudunuz Evet evet Türk halkını Kıbrıs'ın yönetiminden uzaklaştırmak ve dışlamak için Ellerinden geleni artlarına koymalılar Biz hepsini yaşadık Abimle yengemi yıllarca işledikleri kendi arazilerinden zorla çıkardılar Ama bunların hepsini yazmadı gazeteler Önce satmasını teklif ettiler Satmadı Yani. Sıkıştırdılar gene satmadı Bunu nasıl yapabilirler anlayamıyorum Yalnız Sedat'ın abisine değil Bütün Türklere bunu yaptılar Zafer Beyciğim Peki amaçları neydi? Tek amaçları vardı o da Türklerin adayı terk etmesi Ve Makaryos'un slow motion metodu Adım adım Enosis'e yaklaşmak Ne biçim adam bunlar? Sanki dünyada hiçbir ülke yaptıklarının farkında değilmiş gibi hareket ediyorlar. İnsanın gözünü kan bürümesin. Akıllarısı Türk halkını baskıyla yıldırdıcak. Ya, ya sonunda abimi de canından bezdirdiler. Öyle ya. Nasılsı her şey ellerin altındaydı değil mi? Namuslu davranmadılar Zafer Beyciğim. Namuslu davranmadılar. Evet. Bütün devlet imkanlarının kendi amaçları doğrultusunda kullandılar. Nağlesen o arada doğru. olacaktınız Zafer Beyciğim de yaşayacaktınız. Elektriğini kestiler, suyunu kestiler. Hiç yılmadı Abesi Sedat. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadeleme devam edeceğim diyordu. Değil mi Sedat? Etti de. Hem de sonucu herkese örnek olacak bir şekilde devam etti. Hakaretlere aşağılayıcı davranışlara göğüs gerdi. Ama onurundan ve mücadelesinden hiçbir şey yitirmedi. Bir gün gelecek bu acılar da bitecek elbette. Elbette bitecek. Biz sabırlı bir milletiz. Evet. Babacığım bir dakika bakabilir misiniz? Ne var oğlum? Bir dakika. Geliyorum şimdi. Ee, özür dilerim beyler. Hemen estağfurullah. Dönüyorum. Estağfurullah. <gülüyor> Her şey dünyanın gözleri önünde gelişiyor... ...benim bildiğim bu... ...hukuka daha da önemlisi... ...insanlığa karşı işlenen suçların karşısında... ...hiçbir millet sessiz kalamaz... ...kalmaması gerekir ama... ...şüpeniz mi vardı yoksa Sedat Bey? Doğrusu var... ...baksanıza Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dirlik ve düzenini ayakta tutan... ...tarafsız davranan... ...ve anayasayı çiğnetmek istemeyen bir anayasa mahkemesi başkanı bile... ...aynı hakaretlere uğruyor... Aa, ...şu profesörden söz ediyorsunuz galiba... ...evet... Almustralyalı hukukçu profesör Förstroff. Ah, hatırladım. Evet. Anayasayı korumak isteyen bu adam ölümle tehdit edildi. Adadan kaçırtıldı Evet hatırlıyorum olayı. Eee epey oldu ama değil mi? 11 yıl geçti. Aa, 11 yıl. Beyler, 11 yıl diyordunuz galiba. Evet buyurun. 21 Aralık 1963 gecesini sen de hatırlarsın. Hatırlamaz olur muyum Sedatçı Gerçi ben Larnaka'daydım ama her şey ertesi günü öğrendim. Korkunç bir olaydı Zafer Bey. Ben Lefkoşa'daydım. Tahtakele ve kumsal bölgelerindeki Türklerin kurşuna dizilliklerini öğrendim sabaha karşı. Bunu bile saptırdılar. Kurşuna dizmeleri güya talihsiz bir olaymış. Mantık mıdır bu? Dipödüz alçakça bir plan. Akritas planı. Evet, Akritas planı. Ne planı bu? Gayet basit bir plan. Türk halkıyla Türkiye engellerinin yok edilmesi. Hmm. Bunu başarabilmek için de aldatıcı bir propaganda sergilemek Yani Enosis için bir başka sıçrama tahtası Zafer Beyciğim. Akıllara durgunluk verecek kadar küstah bir girişim dostlarım. Hem de utanmadan adadaki Rumların, Türklerin başına... ...Cumhurbaşkanı sıfatıyla oturan bir adam hazırlıyor bu planı öyle mi? Ne sandınız Zafer Beyciğim? Üstelik Allah. bir papaz, bir din adamı. Pes doğrusu. Niye şaşırdınız? Makaryos, Engizisyon mahkemelerindeki rahipleri aratacak nitelikte bir kişiliğe sahiptir. Planı kim uyguluyor peki? Cumhuriyetin Rum kanadındaki kişiler tabii. Ya. Biliyorsunuz Zafer Beyciğim. Makaryos'un Cumhurbaşkanlığındaki meclis... ...kurtlarla kuzuların bir araya geldiği yer zaten. Şu evet. düzene bak. Makaryos, Akritas Planı'nın başkanlığına... ...zamanın Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı... polikarbos Yazgaçisi getiriyor. <gülüyor> Başkan Yardımcısı da Çalışma Bakanı Tasos Papadabulos. Durun daha bitmedi bitmedi. Planın kurmay başkanlığına da temsilciler meclisi üyesi Nikos Hotchis atanıyor. Bir oyun bu kadar açık oynansın Persi Bana sorarsanız e, bu işte... Bir, bir... şey daha eklemem gerekiyor Zafer Beyciğim. Buyurun efendim, buyurun. Bu adını saydığımız 3 adam var ya... Evet. Kim bunlar biliyor musunuz? <gülüyor> Tabii Makaryos'un adamları değil. Mi? O kadarla kalsa iyi. Bu üç adam aynı zamanda EOKA mücadelesinin ünlü birer teröristidir. <gülüyor> Şimdi anladınız mı dönem dolapları? 24 bin Türk'ün kendi yıldığında göçmen durumuna düşürülüşü Şimdi çok daha iyi anlaşılıyor İşte evet. böyle Zaferciğim Hala sürdürdüğünüz savaşın ne kadar çok yönlü bir ihanetle karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz değil mi? Çok haklısınız dostum Samicim valizlerinizi küçük odaya koydum ah, Kusura bakmayın ben gene sözünüzü kestim galiba ya, Biz de zaten kalkıyorduk Canım oturun ama. ne aceleniz var Eh Bugün son gündüz biz sizi daha fazla rahatsız etmedim <gülüyor> Hele bir dönün şöyle oturup birlikte bir akşam yemeği yeriz Gene Kıbrıs'tan söz ederiz <gülüyor> Siz de özlediniz <gülüyor> Kıbrıs'ı galiba Sedat Bey Siz özlemediniz mi Nalan Hanım Haklısınız Kızımın işi çıkmasaydı ben de gidecektim Ama bir daha sefere hep birlikte orada oluruz İnşallah O zaman Zafer Bey de bizimle gelir Konuğumuz olur <gülüyor> <gülüyor> seve seve. Teşekkür ederim <gülüyor> gene geliriz tabi Babamın hazırım Gördünüz mü bizim oğlan hazır bile Sabahı da bekleyemeyecek galiba <gülüyor> ee, Bize müsaade Sizleri de ayakta bekletmeyelim Güle güle git Güle güle gel Teşekkür ederim Sedatçığım Ben de size hayırlı yolculuklar dilerim Kıbrıs'a benden de bol bol selam bağ yutuyorsunuz içine, efendim Rahatsız <gülüyor> ettik <o asma> <gülüyor> Güle güle Faik, Faik, Baba bak amcam burada. Karşıda gördün mü? Hadi bakalım hadi. Aa dur yavaş koşma. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Gel seni bir kucaklayayım abercim. <gülüyor> ah, annem babam nasıl? Ay <gülüyor> Arabada bekliyorlar. Hadi yürüyün. E valizler ağır değil ya Faik. <gülüyor> değil amcacığım. Araba yakında. E sizler nasılsınız? Yengem nasıl? Hülya ne yapıyor? Babaların kendine özgü bir kokusu var Özlemiş Koku eski koku ama Sami Kıbrıs eskisinden daha sessiz Neden öyle söyledin baba? Babanız bu sessizliği pek sevmiyor nedense Elbet bir bildiği var Gene kulağımıza bazı Rum oyunları geliyor ama Şimdilik susmayı yeğliyoruz Gazeteler bir şey yazmıyor ama Gazeteler olayları yazar Faikciğim Demek ki yakında yazacak. Ah korkutma çocuğun gözünü babacığım. Buraya dinlenmeye geldiler. Haklısın. Hasta mısın oğlum? Yok bir şeyim yok anneciğim Balkona çıktım güneşin doğuşunu seyredeceğim Bu cırcır cır böceklerin ötüşüne öyle alıştım ki Birdenbire susuverseler ne yaparım acaba? O zaman bu sessizlik çekilmez olurdu doğrusu Babam uyuyor mu? Uyuyor ilk defa rahat bir uyku çekiyor nedense Günler ne çabuk geçiyor Geleli 10 gün olmuş Gene gideceksiniz Sizleri de öyle özlüyorum ki. Bu silah sesleri de ne? Bilmem. Babanı uyandırayım mı? Koş. Rum radyosunu aç anne. Bir şey oldu muhakkak? Babanı da uyandıracağım. Ben kalktım bile. Korktuğum başıma geldi. Evet. 25 Temmuz 1974'ten itibaren Makaryos yönetimden alınmıştır. Türklere barış çağrısı yapıyoruz. Bu hareket Türklere karşı değildir. Herkesi sükunete davet ediyoruz. Nikos Samson. işte başardılar sonunda. Yunan Rumu Boğazlamaya başladı. Birbirlerine girdiler. Ya biz baba şimdi ne olacak? Önce birbirlerini öldürecekler sonra sıra bize gelecek. Oğlum içeri gir. Balkonda durma. Doğru söylüyor baba annen gir içeri. Geliyorum dede. Alper de gecikti Ancak gelir anne Haber toplamaya gitti Rumlar buraya gelirler mi dersin dede Bildiğim kadarıyla mücahitler direniyor oğlum Ne zamana kadar direnebilirler ki Evlerinde doğru dürüst silah da yok Anladığım kadarıyla Larnaka kuşatılmış Alper geldi galiba Durun ben açarım atma. Kim olduğunu sor gene de Olur dede Bir dakika geliyorum Kim o Benim Fahin Amcam geldi Kafa kapıyı Peki iç değil oğlum Geç kaldın haberler iyi mi Geliyorum şimdi anlatacağım Haberler nasılmış Gelmem anlamadım Geliyor anlatır şimdi Uzun kaldı ama et iyi şey hallettim Bu arada Türkiye'ye Yunanlıların Akritas planını başlattıklarına haber verdik Bu adamlar kararlı Gerçekten de Samsun yönetimi ele geçirdim. Ya Makarios? Makarios kaçtı. Ya, ya da kaçırıldı. Ortada yok. Faik radyoyu aç bakayım. Peki amca. Sanki dün akşamdan beri zaferlerini kutluyor. Kime karşı zafer baba? Yunan Rum'u katletti. Binlerce ölü var. Bu mu zafer? Burası Lefkoşa Radyosu. Bu sabah milli muhafız alayı, Helen'ler arasında kardeş kanı dökülmesine yol açan savaşı durdurmak için müdahale etti. Ve şu anda duruma hakim. Makaryoz öldü. Baksana! Makaryoz öldü diyor Hayır anne makaryos kaçmış Bu arada Ecevit hükümeti Önce Yunanistan'a başvuruyor olmuyor Sonra İngiltere'ye müracaat ediyor Bekleyin deniyor Hükümet de neyi bekleyelim Kıbrıs'taki tüm Türklerin katlini mi diyor İngiltere'nin bu işe girmeyeceğini öğrenen Ecevit Şu anda Ankara'ya dönmüş Demek ki bir şey olacağı yok Hep aynı Hiç belli olmuyor Tüm ada halkına sesleniyorum. Daha çok kan dökülmesini önlemek için her türlü direnişten vazgeçin. Ve silahlarınızı teslim edin. Demek ki durum iyice karıştı. Ben çıkıyorum. Mücahitleri denetlemem lazım. Pencerelerin önünde dolaşmayın. Gene dönerim. Hı hı. ses yok. Eğer cevap alamazsak işimiz zor. Atış yoğunlaştı. Havan topları. Biraz önce bir havan topu mermisi Sancaklar'ın masasını parçaladı. İyi ki alt kattaydılar. Hala susuyorlar. Lehuşa neden cevap verdi? Tersizimizin aküsü de çok dayanmaz Biliyorsun dün öğleden beri cereyan yok Aküyle çalıştırıyoruz Bana merkezde cevap vermiyor Sen aramaya devam et Yapacak bir şey yok Herkesin görevi başında olması bile halka güç veriyor ben Bu kadar bile dayanabileceğimizi hiç düşünmüyorum Şişt, sus Bir şeyler duyuyorum Diğer kulaklığı al sen de dinle 3 katlı binadaki akrebi sustur, 3 katlı binadaki akrebi sustur, tamam? Göremiyorum komutanım, göremiyorum komutanım, güneşe karşı uçuyoruz. Tüm filö sesleniyorum, deniz üstünden alçalayacağız. 3 katlı binadaki akrep, tamam? Tamam komutanım, anlaşıldı. Türk pilotları, Türk pilotlarının telsizlerini dinliyorum. Bagos'u iyi kurtarıyorlar. Salih! Öyle komutan. Salih, altı kağıdı sancaklara götür. Baş üstüne. Gerçekten kurtarmaya mı geldiler dersin? Kendi kulaklarınla duydun. Bunlar bizimkiler. İşte sancaklardan yazılı talimat. Ver bakayım. Ne yazıyor? Vallahi temas kuruntu. <gülüyor> evet. Tamam. Anlaşıldı. Alo. Alo. Burası Piale. Piale Türk jetlerini arıyor. Bizi işitiyorsanız cevap verin! Burası Piyale! Türk jetlerini arıyoruz! Piyale seni Dinlemede kal! Cevap vereceğim! Komutanım akrep susturuldu! Üç katlı bina yanıyor! Yeni bir mesaj aldım! Frekansını veriyorum! Beraber dinleyebiliriz! Piyale dinliyorum! İşitiyorsan cevap ver! Alo! Burası piale Çok zor durumdayız! Lefkoşa ile temas edemiyoruz! Akümüz bitmek üzere! Bir kilometre kare içinde dört bine yakın Türk... Ağır toplarla şehri dövmekte olan düşmana karşı direnmeye çalışıyoruz. Alo, alo bizi duyuyor musunuz? Piyale seni istiyorum devam et. Alo, burası Piyale, yardım istiyoruz. Batımızdaki orman içinde bulunan düşmanı bombalayamaz mısınız? Mermimiz azaldı, düşman yaklaşıyor. Piyale, Piyale, koordinat ver, koordinat ver. Siz neredesiniz, düşman nerede? Koordinat istiyorum, koordinat ver. Alo burası Piyale Doğumuz Deniz Batıda Rum Kuvvetleri mevzilenmiş Havan ve ağır toplarla bizi dövüyor Piyale tamam sus, sus, sus. Komutanla danışıyordur Pis savaş Alo Piyale Üzgünüm misyonumuz dışındasınız Misyon sınırları dışındasınız Bu sınırlı bir harekattır Tüm adayı kapsamıyor Direktiniz direktiniz Durumunuzu biz merkeze doyuracağız Allah yardımcınız olsun, tamam. Alo, alo burası Piyale. Düşmanı kurşunlamazsanız bile ürkütücü alçak uçuş yapın. Alçaktan uçun, alçaktan uçun onlar dağılır. Alçak uçun. Üzgünüm Piyale, misyon sınırları dışına çıkamayız. Akünüzü fazla yüklemeyin. Direktin Piyale. İyi şanslı, tamam. Neden? Neden? Ne olurdu gelselerdi? Yapacak bir şey yok. Yirne şanslı, Lefkoşa şanslı, Magosa şanslı. Ya biz, biz bir avuç mücahit bu halkı ne kadar ve ne zamana kadar koruyabiliriz? Hem bu şartlarda nasıl koruyacağız? Boşver Memo. Kaderimiz neyse o oğlum. Sancakta rahver salalım göreve devam. Kuzey'de neler olduğunu duyduk ya bu bize yeter. Orada doğan güneş elbet bizi de aydınlar. Komutanım, sizi telefondan istiyorlar. Geliyorum Sami. Birleşmiş Milletler'in barış gücü bölge komutanıymış. Cehenneme döndürdüler burayı. Mermiler kulaklarından ıslık çalarak geçiyor. Bulacaksın, koş! Yere yap! Gel, gel, buraya gel! Ne işte? Tatlanayan bir şarapnel daha. Bu da sıcakmış. Al haber, al. Tut tepini şu şarapneli. Tamam işte. Hadi bakalım. Şimdi koş! Alper Lütfen Tutar mısın şunu Ne bu Alper ha, ne? <gülüyor> Korkma korkma patlamaz Bir hatıra olsun diye aldım Üstüme attılar patlamadı Telefon açık evet, Hemen haber yolladı Sağ ol Alo beni istemişsiniz Evet evet Anlamadım Beni dinleyin Biz son mermi kalana kadar direnmekten vazgeçecek değiliz Barış gücü olarak Siz buradaki savaşı Bizim başlatmadığımızı biliyorsunuz Rumlar eğer atışı durdurmazsa Türk uçaklarından yardım isteyeceğiz Ormanı bombalayıp yakacaklar Belki tüm şehir yanacak ama Bundan sorumlu biz olmayacağız Hem Rumlar hem de ateşke sağlayamayan sizler olacaksınız Pekala siz durumu Rumlara bildirin Biz ateşi yarım saat için kesiyoruz Bırakın beni bırakın Çocuklarımı korumalıyım Çocuklarımı öldürecekler. Yaralı falan diyelim ben bırakın. Ne olmuş bırakın? Dizi parçalanmış. Aa. Beyaz kemik görünüyor. Şu bezle saralım. Hemen ilk yardım Aa. merkezine götür. Tamam. Evet evet işte oldu. Hadi yaslan bana bakın. Gidiyoruz hadi. Bir şeyim yok diyorum size. Bırakın çocuklarımı öldürecekler. Çocuklarım orada. Hadi. Çocuklarım. Rumlar ateşi kesti. Çocuklarım. Alo evet İki saatlik ateşkes olmaz kabul etmiyorum Bana bak Alper sen İki saatlik ateşkes olmaz diyorum kabul etmiyoruz Uçaklara bildireceğiz biz ateşe başlıyoruz bizi yok edecekler sen, Lüt, sen, sen ne yapayım Sen odana gel Galiba iyice sıkıştık ha Belki bir umut ışığı var Baksana barış gücü subayı Uçaklara bir şey bildirmeyiniz biz garanti ederiz Bu ateşkes sürekli olacaktır diyor Başarabilirler mi bunu Şimdilik evet Rumların telefonumuzu dinlediğini biliyorum İki telefondan gayrı diğer bütün telefonları kestiler... ...bunları da telefonlarımızı dinlemek için bıraktılar. Alo! Sizinle sağlıklı temas edebilmemiz için... ...bir telsize ihtiyacımız var. Bize bir telsiz sağlayacaksınız. Nereye soracaksınız sorun! Bu son irtibatımız da her an kesilebilir. Rumların keseceğinden eminim. İsterlerse onlara da bir telsiz verin. O zaman yan tutmuş olmazsınız. İrtibat kesilirse teması nasıl sağlarsınız? Barış gücü olarak göreviniz orada kopar! Tüm başın kanı içinde git de elbise değiştir Boşver anne nasıl olsa o da kirlenecek Eğer yanılmıyorsam Alper Bu bir savaş ha Evet nasıl biteceği belli olmayan bir savaş Biraz da haksız bir savaş Biz ne olacağız baba Bilmiyorum oğlum bekliyoruz Gerekirse savaşacağız tabi En sonunda şu güzelim adayı mahvettiler Yunan Rum'u kırdı Şimdi sırada Türkler var Bu biraz zor olacak baba Say Şu ilk yardıma bir telefon edeyim Demedim mi ben Telefonumuzu kesmişler Bu ne baba? Motorların oltusu oğlum Ağır sesleri Faik Rumlar takviye alıyorlar Bize de geliyor mu takviye? Hayır Biz kendi başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz Gece Mehtap'tan istifade ediyoruz Uzak mevzilere postacılar gidiyor Biraz yiyecek su gönderiyoruz Üç beş el telsiziyle konuşmak imkansız Elimizdeki yegane geri tepmesiz topu Düşmanın girmesi muhtemel yere sevk ediyoruz Havan bermilerimiz tükenmek üzere Aldığımız raporlara göre 17 yaralımız, 3 şehidimiz var. Daha ne kadar dayanabiliriz dersin Altan? Dayanabildiğimiz kadar baba. Rumlar bizi öldürürler mi amca? <gülüyor> Şuna bak. Bu yaşta da ölüm düşünülürmeymiş için. Sanatın takma böyle şeyleri faiz. Eğer bir Yunan gelip bir rumu katlediyorsa bu bizim suçumuz değil. Kendi vatanımızda yaşamakla da kimseye haksızlık etmiş olmuyoruz. Yani çocuğum neresinden bakarsan bak biz bu savaşa isteyerek katılmayacağız. Eğer katılıyorsak işlenecek cinayetleri önlemek içindir. Öyle sanıyorum buna da hakkınız var. Hadi şimdi gidelim. Birileri geldi Alper Geliyor Barış gücü askerleri bunlar Niçin gelmişler acaba Baksana bir paket veriyorlar Dur yardım edeyim Alper Ben taşırım bırak Ne o Kısa mesafeli bir tersiz cihazı Buna hemen karargâh götürmem lazım Uğrarım yine hepinize iyi akşamlar Çok dikkatli olun tutmadı. Bütün gece gözümü kırpmadım. Bizimkilere de haber iletmenin imkanı yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Hiç olmazsa bir fırsatını bulup faiyi gönderebilseydim. Belli etmiyor ama korkuyor çocuk. Önceleri bir oyundu sanki onun için ama ölüleri gördükçe ürkmeye başladı. Şimdi sessizce bir köşede oturup camdan uzaklara bakıyor. Elim kolum bağlı. Ne yapayım? Hadi sen git yat. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Saat sabahın dördü oğlum. Oğlum. İşte, gene başladılar Adın başına havan vermesi şu Benzin depolarına ateş açmak için talimat aldık. Görünmeyen düşmana yarattığı paniğe karşılık panik yaratmak. İşte amaç bu. Yoksa düşmanın geleceği falan yok. Evet, işi oyalamaya götürüyorlar. Mermileri bol nasıl olsa. Yağmur gibi mermi yağdırıyorlar. Korkularından şehrin ruh kesimini tamamen boşaltmışlar gene. Onlardaki kadar mermimiz olsaydı Sıkı emir var biliyorsun Gerekmedikçe mermi sarf etmeyeceğiz Biliyorum her mermi bir düşman devirmeli Ancak ölmemek için ödemeceğiz Birisi geliyor galiba Cami mevziinde Teyma Mustafa Orhan aldığından vurdular Şehit oldu Düşman ilerlemeye başladı Bize takviye verin Ne takviyesi biz burada sizden daha azız Peki öyleyse ben dönüyorum e, Dur bir dakika Şuradan zeytin ekmek ve iki bidon su ver Osman'a. Peki efendim. Sağ olun. Cami mevzinin mutlaka savunulması gerek unutmayın. İçeceğiniz suyu kuzeyden doğan güneş ısıttı. Bunu unutmayın hiç. Dönüleceğiz. Gücümüzün sonuna kadar döneceğiz. Kemal bu tarafa doğru koşuyor. Ne oldu acaba? Komutanım. Komutanım. Karşı mevzilerden bundan ilerliyorum. Oh. Makine o tüfek ateşimiz tesirsiz. Bazuko patlamadı. İkinci mermiyi de atamadık. Bize başka bazuko getirsinler ne olur. Benimle gel Kemal. Şimdi yere sürünerek birlikte köşe başına gideceğiz. Oradan da doğru inşaat çukurunun içine. Hadi bakalım dolu bidonların arasına koydum. İşte oldu. Şuraya bak. Bu mevzileri kum torbaları ve beton buraklarla çok sağlam takviye edilmiş. Görüyorum komutanım. A4'lerle A6'larla yol durmadan tarıyorlar. Bizim ateşimiz etkisiz kalıyor. Bizde sadece sten ve tam sonradan. Roket hata nerede Kemal? Şurada. Gördünüz. Merminin arkasındaki tel çözülmemiş. Yerde bir başka mermi daha var. Çek bakalım Kemal'in. Bazukayı al sağ omzuna Dön. Dur da yardım e edeyim sana Heh. Şimdi yok. Birlikte nişan alacağız Tamam, tamam. anlaşıldı komut Acele etme Ne olur acele etme Sakinleş Sakinleş Sakin. Sakin ol Sakin ol Tutrediğini hissedeceğim Bu korku titremesi değil biliyorum Tatlı bir heyecan Ben de heyecanlıyım Kemal Zor iş Arkadakilere haber vermeli Kimse yok orada Dönerek etraftaki evlere git. Oradaki çoluk çocuğa... ...enfilaktan korkmamalarını söyle. Sakın halk sokağı fırlamasın. Tamam komutan tamam. Kemal. hazırsın mısın aslanım? Hazırım komutanım. Karşı mevziyi görüyor musun? Hedef oldukça yakın. Biraz tamam. aşağıya işe bir kalacaksın. Minarenin sağındaki beton kum torbalı mevziye. Aldım komutanım. Silahı iyi kavra çocuğum. Başına elimle dokununca tamam. Hadi komutanım atalım. Daha ne bekliyoruz hazırım. Besmele çek ve tetiğe bas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. <Gülüyor> Sen sen misin? Evet. Yürü bakalım. Teğmen Aleksandros seni istiyor. Ne yapacakmış beni? Sana ne? Yürü. Hadi çabuk. İtmesene öyle. Ben emri uyguluyorum. Düşünüme. Toplayın şurum çöplerini bir araya. Buldular nerede? Çabuk getiren buldozeri! Ne yapıyor bu adam? Sana soru sorma dedim yürü! Neden dalga geçiyorsunuz Atın şu cesetleri çukura hadi çabuk! Gel bakalım papaz efendi! ...şu Hristiyanlara bir dua et de gömelim. Burada bir yaralı var. Bırak şimdi onu. Hey! Buldoz erdeki! Fakat Teğmen Aleksandros... ...bu adam canlı. Sus pis papaz! Sana söylenemi yap. Yoksa seni ebediyen sustururum. İyi ama canlılarla... ...ölüleri birlikte gömüyorsunuz. Kamyonlar dolusu Rum... ...herhangi bir kayıt yapılmadan... ...ve hüviyetleri tespit edilmeden... Aceleyle toplu mezarlara gömülüyor. Kes, Olmaz böyle şey. Kes dedim sana kara cübbeli. Eğer işini yapmazsan... ...ikinci mermiyi beynine sıkarım. Tanrı günahlarımızı affetsin. ...vecilerin adamı, Lefkoş'a emniyet müdürü... ...boyna teslim olun, orduya itaat edin diye çağrılar yapıyormuş. Rumlardan duydum. Hem kendi soydaşına kurşun sık hem de itaat etmesini bekle. Adama bak. Zaten Rumlarda teslim olmayacağız. Biz sadece Makarios yönetimini tanıyoruz diyorlarmış. Bir karışıklıktır gidiyor. Kimin ne yaptığı, kimi öldürdüğü belli değil. Bu arada biz de yanacağız. Asıl amaç da o değil mi zaten? Ne? Bütün bu planları Türkleri yok etmek için düzenlemediler mi? Yandaki komşunun Lefkoşa'dan bir misafiri gelmişti Garip bir şey söyledi Pek inanasım gelmedi Güya yaklaşık 300 kadar asker ve sivil Birlikte savaşıyorlarmış Askerler sivillere silah da vermişler Dedikodudur Olabilir olabilir neden olmasın Alper de bugün hiç uğramadı Demek ki Yunanlılarla başı derdi Makaryos yaşıyor! yaşıyor Demek Alper aklıymış Bu bizim için neyi değiştirir ki Only. Garip neden sustu bunlar Ben de anlamadım efendim Komutanım komutanım Ne oldu Osman Komutanım Söylesene ne oldu Komutanım bak kalenin üstüne bak O da nereden çıktı Beyaz bayrak komutanım Olamaz bunu kim yapabilir Herhalde kale komutanıdır Ben de inanmadım Ne yapacağız şimdi Ne mi yapacağız söylediğine bak Tomsol'unu doldur besmelerini çek ve o komutanın işini bitir Bu bir emirdir Onu vuracak mıyım komutanım? Söylediğimi duydun ve anladın hadi fırlat Nasıl yaparlar bunu bilemiyorum Kemal Aklım almıyor Bunda bir yanlışlık olmalı Sen savaş kanını dök Bir beyaz paçavrayla hepsini hiçe saysınlar Olacak şey mi bu? Bakın Osman dönüyor Komutanım, komutanım. Emir karargâhtan çıkmış Emri komutan vermiş Barış gücü aracılığıyla ateş kes olmuş Her iki taraf silahlarını barış gücüne teslim edecekmiş Yani teslim olmuyoruz değil mi komutanım? Teslim olmuyoruz değil mi? Beyaz mendil ateşkes işaretiymiş meğer. Teslim olmakta nereden çıktı? Düşman şehre girmiş değil. Daha on dakika önce burada denediler püskürttük. Sen Türk'ün teslim olduğunu duydun mu hiç? Komutanım. Hayrola Salih. Komutanım yeni bir emir var. Ver bakayım. Neymiş efendim? Herkes üniformasını çıkaracakmış. Sinema salonunda toplantı varmış. Oraya gidilecek. Altında da bir not. Dinleyin. Yok edebildiğiniz kadar silahı yok edin. Kırabildiğiniz kadarını kırın. Toprağa gömün, denize atın. Diğerlerini karargaha getirin. Barış gücü denetimi kabul ettin. Çıldırmış olmalılar. Oyun ya. bu. Dipe oyun. Olamaz. Ama ben bu oyunun bittiğine inanmıyorum. Ortada düşman yok. Düşen tek mevzimiz yok. Teslim olan tek mücahitimiz yok. Sadece karşılıklı atışlarla satranç oynuyorduk. Hadi bakalım. Karargaha dönüyoruz. Başüstüne konuşalım. Ne oldu nasıl oldu bu iş Defkoşayla telsiz irtibatı kuruldu Fazla kan dökülmesini istememişler Her iki tarafın da silahlarını barış gücüne teslim etmesi kaydıyla son kararı sancaklara bıraktılar İtirazlara rağmen komutan barış gücüyle ilişki kurdu Rumlar da ateş kesmeyi kabul ettiler Ne Rumlara ne de barış gücüne inanıyorum Başımıza gelenleri göreceksin Gidelim efendim Sinema salonunda sizi bekliyorlar ...yanış hesap Bağdat'tan döner. Nasıl üzülmeyeyim? Tek mevzii düşmeyen, tek Mücahit'i savaştan vazgeçmeyen... ...halktan tek bir kişinin of dediği duyulmayan... ...Piyaleşehir'in sustuğunu duyanlar buna ne der? Efendim mevzilerden emirle dönen Mücahit ve komutanlara bak. kimsenin olduğunun farkında değil. Öyle. Şimdilik yapılacak bir şey yok. Yazık oldu. Güne hiçbir zaman unutmayacağım Doğacaktır bize vadettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın Belki yarından da yakın O güneşin Kuzeyden doğmuş olduğunun Kimse farkında bile değil Alper Bey duydunuz mu? Kuzey Kıbrıs'ta Türk ordusu ilerliyor ama... ...Güney Kıbrıs onların misyonları içinde değil. Bence siz en iyisini yaptınız. Bir şey söyleyeyim mi? Rumların buradaki askeri üstünlüğüne bakmayın siz. Hepsi perişan. Savaşı kaybedeceklerini... ...hatta kaybettiklerini biliyorlar. Öyle mi? Şu andan itibaren bu şehirde olup bitenden... ...siz sorumlusunuz. Benim burada 100 tane askerim bile yok. Biz gözlemciyiz... Ateş açma yetkisi olmayan yüz askerle ben ne yapabilirim Gördünüz mü bakın komutan İşte acı gerçek de bu zaten Hoşçakalın Peki şimdi ne olacak komutanım Piyale şehri Rum kuvvetlerinin yaklaşmakta olduğunu seziyor Ben bunu ta içimde duyuyorum Ben gidiyorum Nereye komutanım Bu iğrenç oyunu daha fazla seyretmek istemiyorum Haklısınız ama yapacak başka bir şey yok Evet şimdilik Ailemi de alıp babamın şehirdeki evine götüreceğim. Benden bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Nasıl olsa yakında birlikte olacağız. Ülgen... Ben sakal tıraşı olana kadar bir şeyler hazırlayıp ver dağıtıştırayım. Açlığa hazırlık için. Böyle konuşma Alper. Sen ona bakma kızım. Hep böyledir. Şaka yapmayı sever. Bu seferki pek şakaya benzemiyor. Makarios direnin diyormuş. Son nefesinizle kadar direnin. Halkı toplu gösteriler için harekete geçirmeye çalışıyormuş. Amacı etkili taraftarlarının New York'taki Zenon Rosides bağlantı kurmaları. Anlayacağınız Kıbrıs'taki son durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Olağanüstü toplantıya çağırmak İyi ama başpiskopos nereden konuşmuş olabilir? Trodos'taki başkanlık binasından Aldıkları arabanın telsizinden konuşmuş Şu kikul manaslarının dışındaki Alper'ciğim Hazırladım yemeğini Geliyorum canım da bir şeyler istemiyorum Ne zaman dönersin oğlum? Bilemiyorum Nerede benim küçük kızlarım? Onları koklayıp öpmek istiyorum İçerdeler çağırayım mı? <gülüyor> Bırak kalsın Ben giderim onların yanına Sanki son kucaklı işim Son öpüşümmüş gibi çocuklar Bir şey mi dedin oğlum? Yok yok Bugün 21 Temmuz 1974 diyordum kendi kendime Hayatıma tarih düşüyordum Böyle konuşma ne olur İşte bu kadar Hadi hepsini kaldırabilirsin Ama hiçbir şey yemedin oğlum Ülgen al şu parayı Niğeri var. Hadi alın. Beş Kıbrıslırası zaten. Al, al. Yüzüme bakma öyle. Çocuklarım sana emanet. Hepiniz Allah'a emanet olun. Geburun ne yapacağı belli olmaz. Yaşatırlarsa bile sanıyorum 2-3 ay ayrı kalacağız. Bitsin artık şu savaş. Kendine dikkat et. Yakında bitecek göreceksin. Faik, gel amcana eğlenür. Amcaçım. Sağol ol yavrum. Nereye gidiyorsun amca? Arkadaşlarımın yanına oğlum ee, Ülgen biraz gelir misin Efendim e, geliyorum Bir şey mi istiyordum Bayrağımızı ve tabancamı Yalnız yaşayan komşu Zehra hanımın avlusundaki kuma gömdüm İnşaat kumunun içinde Plastik torba da sarılı Sen de evde ne bulursan Albüm vesaire evimizin avlusuna kal tamam mı Peki Alper. Durum yatışınca isterim Tamam anladım Komutanım barış gücü eşliğinde gün batarken silahsız olarak şehre giren düşman Ev ev dolaşıp eli silah tutabilen tüm erkekleri topluyor Buraya gelmek üzereler Geldiler bile Şu barış gücü subayına bak pis pis sırıtıyor Durumdan memnunlar tabi Günaydın Ne istiyorsunuz? <gülüyor> hani ateşkes olmuştun? Ateşkes oldu. Peki Rumlar bölgemize ne hakla, ne sıfatla giriyorlar? <gülüyor> Bunlar hükümet gücü. Size saldıran gayri nizami kuvvetlerdi. Öyle mi? Siz inanıyor musunuz buna? Suratından yalan akıyor. Oyuna geldiğimizi ben zaten biliyordum. Kıbrıs'ta 11 yıldır Rum'u hükümet... ...Türk'ü azınlık ve asi tanıyan... ...tanıdığı o hükümete hizmet eden barış gücünün... ...bu ne koyunu... Ne de son oyun olacak. Ne diyorsun sen? Açık değil mi? Bal gibi anladın ne demek istediğini. Bırakın gevezeliği. Evde eli silah tutan erkek var mı? Yok. Bir ben varım. Çekil kenara bakacağım. Ne hakta böyle davranıyorsun? Çekil dedim. Evdeki herkes buraya tatlansın Eşkıyalık bu. Çıkmayanı vururum. Anne gelin buraya. Ne oluyor burada? Ne istiyorsunuz? Bu çocuk kimin? Babacığım. Benim benim. Onu da götüreceğiz O çocuk daha bıyıya bile çıkmamış İşliğimize karışma dedim sana Bana bak asker sertlik sertlik getirir Canım canım bu çocuk ne işe yarayacak ki daha küçük Bırakın onu Ama komutan Bıraksanız daha iyi olur Pekala o kalsın Sizler yürüyün bakayım Nereye götürüyorsunuz onları Canımızın istediği yere Merak etmeyin dediklerimi de unutmayın Allah'a emanet olun Allah yardımcın olsun oğlum Haksızlık bu Tüpetiz kattarlık Hadi Hadi içeri girin kapıyı kapıyı Babamı nereye götürdüler dedi Kapıda durma oğlum ne olur ne olmaz Hadi gel Faik Duyduğuma göre Rum kesimindeki Stadyuma dolduruyorlarmış herkesi Bizimkiler gene de şanslı sayılır. Hangi şanstan söz ediyorsun sen Allah Bazı aşkına? Bazı yerlerde insanların mezbahalara kapatıyorlarmış. Babam yakında döner değil mi dede? Gel yavrum. Sürünle Sedef'in oh. yanına gidelim. Bu yaşta neler yaşadı çocukcağız. Dolaşıp durma öyle Süreyya. Otur şuraya biraz. Ne olacak bunun sonu? Adamlar yavaş yavaş planlarını yürürlüğe sokuyorlar. Hiç unutmam. Temmuz 1970'de Rodos'tan gelen Yunanlılara Makaryoz şöyle seslenmişti. Kıbrıs Rumlarının kalpleri Rodos ve 12 Adalarla birlikte çarpmaktadır. Siz arzularınıza kavuştunuz. Fakat biz zorluklarla karşı karşıyayız. Yabancıların karıştırmaları var. Hala emelimize kavuşmak için mücadele ediyoruz. Fakat tüm zorluklara rağmen Kıbrıs Helenizm'e ulaşacaktır. Senin anlayacağın adamlar kararlı. Başarırlar mı dersin? Sanmıyorum Süreyya Türkler Kıbrıs'a çıktılar artık Ama onlar hala kuzeydeler Buraya güneye gelmiyorlar Gelmesinler Ama Enosis Hülyası da öyle sanıyorum Bitti artık Bu hınç bu gaddarlık o yüzden Türkleri topluyorlar Mezbaalara stadyumlara kapatıyorlar Öldürüyorlar Ellerinden gelse tümümüzü yok edecekler Yavrularımız Zavallı oğullarımız Ne yapıyorlar acaba Buradaki askeri görüyor musun Şu gelen okul arkadaşım Okulda yıllarca birlikte okuduk Bu tarafa geliyorum Ne o seni de mi getirdiler buraya Çok mu şaşırdım <gülüyor> Çıkar bakalım cebindekileri Bir şey yok cebimde Ona ben karar veririm <gülüyor> Mendil, kalem Çocukların resmi olan içi boş portföy hmm, Peki bu ne Küçücük bir ismi içeri şakası. Demek küçücük bir çakın İzin ver de bunu alayım Hatıra olur Öteki derenin sok cebine. Gene görüşeceğiz. Nasıl da kin dolu bakışlarla tarıyordu seni. Farkındayım. İşte bu benim 8 yıl aynı sırada birlikte okuduğum Rum okul arkadaşım. Yazık. Hı. Herkes toplansın! Herkes toplansın! Sıra halinde bütün esirler okul binasına girecektir. Tekrarlıyorum. Sıra halinde bütün esirler okul binasına girecektir. Bu bina alsa alsa 100 kişi alır. Burada 800'den fazla insan var. Daha iyisini mi bekliyorum? Hadi yürü gidelim. Ha? Yürüsene be! Hadi yürü! Neden namlıyla dürtüp duruyorsun? Yürü! Gevezeliği bırak! Bırak deliliği Alper Nasıl olsa bir şey yapamayız Kesin görüntüyü Gürüntüyü kesin Kessenize görüntüyü gel, gel şu köşeye oturalım İçim içime sığmıyor Olacağı buydu Ne yaparlar bize dersin Düşünmek bile istemiyorum Kendi soydaşlarına acımayan adamlar düşmanın neler yapmaz Herkes umutsuz Ne düşünüyorsun Biliyor musun abi Mermi insan vücuduna girerken yakınsa Hafiften yakarak İnce bir delik açıp girermiş Dönerek hareket ettiği için de Çıkarken matkap gibi insan vücudunu parçalayarak çıkarmış Vahşet Evet vahşet Son 11 yıl içinde gördüğüm cesetler gözlerimin önünden geçiyor Sürüsünü otlatırken şehit edilen bir çoban cesedine rastlamıştım ilk kez Mor menekşeliydi Sırt üstü yatıyordu Göğsünde sıra sıra etrafı yanık delikler vardı Doktor Yüzü koyun çevirince göğsündeki her bir küçük deliğin karşısında ceviz kadar delikler dehşet dolu bir gördüm yaratıyordu. Bırak bunlar şimdi Alper. Daha sonra gördüğüm her şeyin cesedinde bunu iyi bellemiştim. Nerede küçük bir delik varsa ilk giren kurşunun yeri orasıdır. Kapatalım bu konuyu. Arkadan vurulanı görmemiştim. Bunun için abi arkamdan beni dürten namluya hoşgörülü davranmak elimde değildi. Arkadan vurulan ilk kurban da ben olmak istemem. Seni anlıyorum Alper. Sabret Sabret. Sabrediyorum zaten Ama önüne geçemediğim bir şey var Gözümün önünden gitmeyen Göğsünden vurulmuş delik deşik cesetler Ve cesetlerin yanında Derdinden ağlayamayan Belki de ağlamayan eşler Bacılar Kardeşler Evlatlarımız var Alper Onları düşünmek zorundayız Evlatlarımız var abi Öte yandan köylerimiz şehirlerimiz Baf limasol Türklerin yaşadığı bütün yerler gözümün önüne geliyor eldenle gelir? Aynı oyunun oralarda da oynanacağı düşüncesi Damarlarındaki kanı donduruyor Oralar ne oldu acaba? Onlar da bizim durumumuzdadır Daha vakitleri varsa bir şeyler yapabilirler Oralara haber verebilsek bari Oralara duyurabilsek bu oyunu Sen üstüne düşen görevi yaptın Üzme kendini bu kadar Üzülsen de bir şey değişmez ki Herkes ona koşuyor Benim de boğazım kurdu Hadi gidip kaç biz içelim Nasıl istersen abi gidip içelim Her şeye rağmen yaşamak zorundayız Doğru Milletler güvenlik konseyi ateşkes çağrısı yapıyormuş Dinleyen kim? Rumlar bildiklerini okuyorlar Boşta bir iki gün daha direnebilirdik Biz bir gün değil Belki beş gün daha direnebilirdik Niye böyle oldu anlayamıyorum Sahi neden böyle oldu? Alın bu sizin payınız Gene kuru ekmekle birkaç zeytin Bu kadarını da veriyorlar ya ona şükür <gülüyor> Herhalde bizi öldürmek istemiyorlar he? Bir bildikleri var <gülüyor> Dün üç kişiyi daha sorguya götürmüşler Kimseyi konuşturamıyorlar Ben gene kaşınmaya başladım Gidip bir duş alayım. Dalga mı geçiyor bizimle? Yok <gülüyor> ya. Yo, yo. Çelik bir çiviyle deldiğimiz su borusundan duş süzgeci yaptık. Es doğrusu <gülüyor> harika bir şey bu. Ama sabun yerine deterjan var. Ne deterjanı? Bayağı deterjan canım. Ne var ki birkaç gün sonra fena halde kaşınmaya başlıyorsun. Of! Genel leş gibi kokmaya başladı. Kazdığımız çukurlar ne kadar derin olursa olsun gelen amonyak kokusu gözlerimi yakıyor. Her tarafım ağrıyor. Çimento üstünde yatmaktan. İyi ki hastalanmıyoruz Doğru iyi ki hastalanmıyoruz Burada ne doktor var ne de ilaç Günler geçtikçe sorunlar çoğalıyor Bu böyle olmayacak Aramızda bir komite kurmalıyız Hem de vakit geçirmeden Nereye gidiyorsun? Arkadaşları bulmam lazım Onlarla konuşmalıyım ee, Birazdan dönerim Evet, evet. Evet. E, komite başkanlığına hukukçu arkadaşımız İsmet'i getirelim bir dakika, bir dakika. E, sözcülüğü ve dış ilişkileri de öğretmen arkadaşımız Kaya'yla ben üstleneceğiz Aa, i̇yi. Olur, olur. Olur, tamam. iyi de bu komitenin amacı ne? arkadaşlar acı bir savaşın ortasındayız evet. ve bize esir ettiler Doğru. daha doğrusu Yunan oyununa gelip Barış gücünün dirayetsizliği sonucu kendi ayağımızda gelip esir olduk Bunu hiçbir zaman hak etmedik Savaşta esaretin ana ilkesi kaçıp kurtulmaktır Bizim de amacımız bu olmalıdır Bundan böyle her gece birkaç kişiyi kurtarılmış bölgeye yollama görevini yükleneceğiz Anlaşıldı Doğru. mı? Doğru, Doğru. Tamam. Başarabilecek miyiz? <gülüyor> Neden başarmayalım? Bundan böyle sık sık haberleşeceğiz Dikkati çekmemeye bakın Hadi dağılalım Dağılalım Komutanım bu avukat Raşit değil mi? Nereden çıktı bu? Baksanıza ne diyorlar? Evinde saklanıp tutuklanmaktan kurtulmuş. Belli oluyor. Rum polis komutanının yanında nasıl da yürüyor baksana. İçimizden böyleleri de çıkıyor işte. Arkadaşlar ben Raşit. Avukat Raşit. Polis komutanı tercüman olmam için buraya getirdi beni. yakışmış hani. <gülüyor> ne istiyormuş? Lütfen toplanın. Beni dinleyin. Bir iş var onun altında. Var, ya. İçinde yaşadığımız dönem ya. Ya. olağanüstü bir dönemdir. Ya. Bu yüzden Ay. bu yüzden eski dostlarımız rumlar diyecek ki Ruh, Ruh. akşamları kamptan kaçanlar varmış. Ay, Rum Ay, polisi bu durumdan ya. şikayetçi. Ruh. Arkadaşlarımın kural dışı davranışlarda bulunmaması onların bana, menfaatleri gereğidir. Bu gerçeği, bu gerçeği, bu gerçeği, bu gerçeği Rum polisi altına sizi artık ben görevlendirildim! Ben bana söylenenleri iletiyorum! <gülüyor> polis komutanı düdük çalıyor, herif iyice hızlı alaşılar! Aldırmaya yürü! bulamadım şimdi mı? Şimdiye Anteni cama doğruldu. Sesini biraz açsana şunada. Hah hey, tamam buldum. Şşşş. Bakar ya şu an. announced from the occupied Cyprus broadcasting station that I am dead and that the same time It nominated somebody as puppet president of the Republic of Sartre. Kapat şunu sinirleniyorum, gene bir sürü yalan. Makarios, kralcı Makarios. Zavallı Yunan cuntasına kralcılar adına sille indirmek çabasındaydı. Ama onlar daha erken davrandılar. Ve 15 Temmuz darbesini yaptılar. Aklı sıra şimdi hıncını Türklerden alacak. ha Üstelik bu bir din adamı be. Şişt, gelen var. Bunlar gizlice şehre yolladığımız arkadaşlar... Gelin bakalım ne var ne yok Gördüğümüz kadarıyla Rumlar şaşkın Ne yapacaklarını bilemiyorlar Bana sorarsanız paniğe kapılmışlar biraz da Ya ailelerimiz Henüz onlara dokunmamışlar Şimdilik gözda vermekle yetiniyorlar Bu ne zamana kadar sürecek bilemeyiz Mektup falan getirdiniz mi Bazı arkadaşlara getirdik kendilerine verdik Peki peki tamam hadi yerlerinize gidin Sen de radyoyu kaldır ortadan Bugünlük bu kadar yeter neden topladılar bizi buraya? Şu kılığı bozuk sakallı Rumlar biraz önce geldiler kampa. Adını okuyacaklarım bir adım öne çıksın. Ortaya çıkmayan her biriniz için onar kişi alıp götüreceğiz. Okuyorum. İbrahim Demirci'yim. Mustafa Hüseyin. Mehmet Arif. Memo. Said Yahyalar. Mehmet Emir Ali'yim. Ve Alper Faik Genç Seni de götürecekler Çoktandır bekliyordum bunu Hakkını helal et abi Alper isimleri okunarlar şuradaki cime bilsinler Komutanı nereye götürüyorlar dersin Sorgulamaya Allah yardımcısı olsun İşkence yaparlar mı Bu adamlardan her şey beklenir eh, Yolun açık olsun komutanım Bir daha ne zaman görüşürüz kim bilir Görüşebilecek miyiz acaba ...lastiklerini gördün mü? Bak bak... ...18'e ele 12 numaralı plakası var. Neden sordun? Lastiklerinin havasını boçaltmışlar. Bizi izlemesinler diye. Tam üstüne bastın. Adamlar yangından mal kaçırıyorlar sanki. Dikkat ettiniz mi? Ne var? Türk kesimine geçiyoruz. niyetlerine bunların? Türk kesiminde sokağa çıkma yasağı var ya... ...kimse görmez bizi nereye götürdüklerden. Sakın soğukkanlılığımızı yitirmeyin. Bu durumda susan kazanır. Hadi şimdi hep beraber... Da başına almış gümüş tere durmaz şufukta şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göğsü her yer göğsü dinlesin. Sizi buraya getirmemizin sebebi... ...dostça davranmaktır. Sizden de aynı dostluğu görmek isteriz... ...Bay Alper. Seni tanıyorum Kuppis. Sen EOKB grubuna mensup değil misin? Bir sakıncası mı var? Benden ne istiyorsun? Korkulacak bir şey yok. Ailenize de bir kötülük gelmesini istemeyiz. Tabii bu arada bazı yanlışlıklar da oluyor. Ne gibi yanlışlıklar Kuppis? İstemediğimiz halde öldürmek zorunda kalıveriyoruz. Eğer bize ailenin adresini verirsen... ...onlara çok iyi bakılacaktır... ...bundan hiç şüphen olmasın. Beni çocuk mu sandınız? Size verecek hiçbir bilgim yok. İstersek aileni buluruz ama. Sizin de aileniz var. Üstelik sizi bütün kamp tanır. Eee ne olmuş yani? Durum gayet açık. Türk ordusu oldukça yakında. Ateşkes var. Siz bunu bozamazsınız. Vurun dipçiyi bu herife! Benden tek bir laf alamazsınız. Vurun! Ne duruyorsunuz? Ah! Yüzünüzün altı kanıyor Şu mendili koyun bari oraya Bırakın Mehmet ne yapıyor acaba Bütün yol boyunca sustu Korkuyor mu dersiniz Korku bir yere kadar Aslında bizdeki ölüm korkusu onlara sıçramış İçlerinde tir tir titreyenler var Aralarında da münakaşa ediyorlar Birbirlerine cesaret vermeyelim İşkence yapıyorlar İnsanlık değil bu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin, Azrahnanirrahim, Maliki Yevmiddin... Kes Cik artık acıtmıyor Korku sınırını çoktan aştık Nöbetçiye bak Titreyen ellerindeki Çekoslovak silahını kapmak çocuk işi kapı hepsini oracıkta taramak Cani ruhlu çeteciler sinir içinde Nasıl da ter döküyorlar say neden vurmuyoruz onları Ya evdeki çocuklar Masum korumasız insanlarımız Ya biz Biz Biz ne olacağız Şehit sayılacak mıyız Çarpışırken ölmek tamam da Şimdi böyle pisi pisine gitmek Doğrusu acı geliyor insana Savaşarak ölmeye inanmışız bir kere İnsanı neye inandırırsan ona inanır Gerçek artık odur O hep öyle kalır Doğru Hem için ölecekmişiz boşu boşuna Yaşamak varken Vatan benden hayat umar Ben yaşarsam o canlanır Vatan için ölmek de var Fakat borcum yaşamaktır Artık korkmuyorum Hiç korkmuyorum Galiba Mehmet'i getiriyorlar Atın yere ne taşıyorsunuz ah. Ah. Ah. Gelin taşıyalım Hadi. Kendi gelsin Hiçbir şey söylemedim onları. Söylemedim Artık umurumda öyle değiller Korkmuyorum Onlardan korkmuyorum Korkmuyorum Her yerin çürük içinde Korkmuyorum Tabi tabi korkmuyorsun Korku nedir ki Gerçekten ölümü yakın hissedince içimizde uçuşu veren kelebek midir Korku Geçmişi ve güzeli bu kadar berrak yaşamak mıdır Öptüğüm ilk kızı Zifaf gecesini Doğum yatağından gelen ilk bebek sesini Ve şiş yüzünü öptüğüm bebeğin annesini Tekrar görmek midir korku Bostancı tanayı, yemesin lanayı. Neredesin Alper? Sonra, mukavemet yılları. Verdiğim ilk yemin. İlk gördüğüm Tokarev tabancayı okşarcasına tuttuğum an. Umutlarımıza umut katan 918'lerin 303 enfil piadesini mumlu bezlere sardığımız eski mavzerleri, patlamayan mermileri güneşte kuruttuğumuz günleri, eğitimdeki heyecanı. Ne güzel de yakıştı oğlum. Üstümde damatlık elbise gibi duran zeytin yeşili üniformamı, aceleyle ayağıma taktığım biri 39, öteki 40 numara mücahit botlarını. Ne düşünüyorsunuz Alper komutan? <gülüyor> ne mi düşünüyorum? Yakın boğuşmayı, bu bubi tuzaklarını... Demir tozunu, rendelenmiş çamaşır sabununu, yün çoraplarımı giydirdiğim, içine mazot doldurulmuş gazoz şişelerini, namlusu kısaltılmış av tüfeğini, babası öldürülmüş Türk bebeğini, Vasilya'yı, Baf'ın Abdullah çavuşunu, Magosa kapısındaki utanç barikatını, hatta Mehmet Salih, Rum gümrüklerinde yerlere çalınan Türk lokumunu, Kıbrıs girişi Rum polisinden duyduğum hakareti daha çok şey düşünüyorum. Anamı, babamı, eşimi, yavrularımı, kardeşim, yuvamı. Hepimiz düşünüyoruz bunları. Şimdi bütün bu saydıklarım parmağımın sığmadığı bir namludan çıkacak. 3-5 merdiviyle hep maziye mi karışacak? Anlıyorum. Bu acıyı yaşamak ölmekten daha zor. Aklım ermiyor. Geçen bir buçuk saat içinde neden bizi vurmadılar? Arkamızdaki tarla içinde sarı bir buldozer ortak çukurumuzu kazdı bile. Zaten bize söylediler. Hava kararınca işimizi bitirecekler. Hava kararınca? Bütün zorbalar gibi. Karanlıkta. Bize doğru geliyorlar. Barış gücücik bey. Yunanlı yarbay Zopas'ı. Davranın bakalım gidiyoruz Nereye? Geriye geçir kampına Ne çabuk karar değiştiriyorlar Kim bilir belki de işlerine gelmedi öldürme Hadi gidelim arkadaşlar Hadi birey, gidelim. Başka zannik ol geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Sizden umudu kesiyorduk az <gülüyor> Burada işler nasıl? Rumlar şaşkın ördek gibi ortalıkta ya. dolaşıp duruyorlar. Evlerimizden bir haber var mı? Hepsi iyiler. Sık sık haber alıyoruz onlardan. Merak etmeyin. Öteki taraftayken bazılarının öldürüldüğünü duyduk. Şimdilik Pihale şehrinde büyük bir katliam yok. Ama bu öldürmeyecekler demek değildir. Bundan sonra biraz zor. Öyle anlar oluyor ki artık biz onların değil... ...onlar bizim tutsal durumunda sanki... İdare gevşedikçe kamptan kaçışlar çoğalıyor... Şehirde kıtlık başladı... Hadi hem yürüyüp hem konuşalım... Rumlar bize bakıyor... Baksınlar hepsi çaresiz... Tutuklu kampına yiyecek veremeyecek durumdalar. Evlerimizden kampa yemek gönderilmesine müsaade etmek zorunda kaldılar. Ee, sık sık arkadaşlarımızın yemeklerini ha. ellerinden alıyorlar. Neden? E kendileri yiyorlar adamlar aç. Demek sevgili soydaşları Yunanlılar onlara yemek bile vermiyor ha? Canlarını kurtardıklarına sevinsinler. Yunan katliamından arta kalan Rumların boş midelerini kurşunla doldurabilirlerdi. <gülüyor> Biz de bundan istifade edeceğiz arkadaşlar. Evlerden gönderilen pilav dolma gibi yiyecekler içinde gizli plastik torbalara sarılmış mektupların cevaplarını kirletilmiş iç çamaşırlarımızın içinde evlere göndereceğim. Zaten ha. böyle yapıyoruz komutanım. Ha, desene haberleşme kuruldu. Hem de nasıl. Piyale şehri artık esir kampından idare ediliyor. Komutanım komutanım bizimkiler evet, Duydum duydum N Ne dersiniz bu işe ne diyeceğim? Yenik düşmeyi asla kabul etmeyen bir toplumun hikayesi olacak günler yaşıyoruz Pislik içine düşmüş pırıl pırıl elmas gibiyiz Barış gücü kamp avlusundaki çadırını söküyor Yığılmayın öyle pencerelerin önüne Rumlar kamp civarındaki evleri tahliye ediyorlar Demek ki işlere sanıldığından da kötü Şuraya bakın Evlerin pencerelerinde gayri nizami elbiseler giymiş sakallı cani suratlı kişiler var Komite toplansın bakalım. Hepimiz buradayız. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar durum nazik. Çok dikkatli olmalıyız. Bundan sonra herkes sürekli olarak aynı yerde yatacak. Ayrıca kimsenin pencerelerde görülmesini istemiyoruz. Olacak iş değil. Bu odanın karşısındaki Ermeni evinin penceresine bazuko yerleştirmişler. Çekil bakayım. Tam tahmin ettiğim gibi. Elleri tetikte gözleri bizde. Hepimiz bir arada kalamayız. 4 arkadaş diğer odalara geçsin. Benimle beraber iki kişi daha burada kalabilir Kim istiyor? Ben kalıyorum Ben de Tamam Öyleyse diğerleri çıksın hemen Hadi Elinizi çabuk tutun taşıyorlar bunları acaba komutanım? Anlamadın mı? Türk evlerinden toplanan ganimeti terk edilmiş Türk evlerinden. Ne karışıyorsun baba? Ne oluyorsun gidin? Ne, ne baş... oluyor dışarıda? Bu adam çıldırmış. İntihar edeceğini veya birilerini öldüreceğini söyleyip duruyor. Buraya getirebilir misiniz? Sanmıyorum. Öyleyse birlikte gidelim. Kimmiş? Larnaka'dan. Adı Eşref. Çocuğum hasta benim. Buna kim sebep olduysa öldüreceğim onu. Anladınız mı? Öldüreceğim. Öldürmekle eline geçecek? Çocuğun iyileşecek mi? Size ne lan? Ne karışıyorsun bana? Ne buna, ne Böyle bağırmakla olmaz. Otur da konuşalım. E fazla yaklaşmayın. Görmüyor musunuz elinde bıçak var. Ayıp değil mi sana? Koskoca adamsın. Anlaşıldı anlaşıldı. Herkes odadan çıksın. Yalnız bırakalım bu adamı. Ya intihar ederse? Kendini öldürecek göz yok onda. Yürüyün komite toplansın. Hadi, hadi, hadi. Hangi hadi, odada? Şey, tamam. Bizim odada hemen şimdi. Çekilin. Ben de çekip gideceğim buradan. Kimse karışamaz bana. Çekip gideceğim. Herkes burada mı? Tamamız. Tamam. Bu duruma bir çözüm bulmak gerek. Hem de en kısa zamanda. Larnakalı Eşref'in durumu... ...kamp içinde huzursuzluk yaratacak kadar... ...tehlikeli bir hal almıştır. Teklifiniz nedir? <gülüyor> Biz üçümüz bu adamın başına yüksekten saksı düşürmekle... ...bu işi çözümleyebileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl yani? Önerimiz onu temelli susturmak. Bu şekilde davranmak belki o an için bir çözümdür ama... İleride bunun hesabını vermek zorunda kalabiliriz Bence de öyle yanlış olur Peki siz ne düşünüyorsunuz Bu saksı olayı falan fikir değil Yalnız önerim saksıyı başına değil de yanına düşürmektir Niyetimizi anlar mı Anlayacaktır sanıyorum zeki bir adam Yarın planı uyguluyoruz Çok dikkatli olun ليس رباط gücümüse haber verdim. Nereden bulmuş o koca ekmek bıçağını? Belki de Rumlar vermiştir. Çevresini sardılar. Yaklaşmayın al Bıçağı aldılar elinden. Hemen işlere götürsünler. Nasıl sakinleştim? Daya iyi ince yola geldi sanıyorum. İçte çözülmenin dehşetini duyuyor musun? Herkesin sinirleri gergin. Hı hı. Kamp içinde devriye ve nöbetçi görevlendirmek zorundayız. İyi olur. 3 şehitler köyü civarında Larnaca'ya gelmekte olan Rum takviye kuvvetlerini bombalamışlar Evet biliyoruz Orada gözlemcilik yapan barış gücüne ait bir cip isabet almış Ve 3 Avusturya askeri ölmüş Tevekkili barış gücündeki Avusturya birliği bize soğuk davranmaya başladı Nasıl davranırlarsa davransınlar Türk ordusu yaklaşıyor Gelin Gelin arka tarafa bakın Rumlar buldozerlerle çukurlar kazmaya başladı Demek ki toplu katliama girişecekler Beni dinleyin Hemen bir kurtuluş planı hazırlamak zorundayız. Ne yapabiliriz? En iyisi panik yaratmak. Kampı saran Rumların kampa saldırması halinde... ana ...anakapıya yığdığımız kırık iskemle ve koltukları... E, ...kampın mutfağındaki tüp gazla ateşleyip yangın çıkaralım. Evet. Sonra panikten yararlanarak... ...Rum evlerine girip oradakileri kamptakilere karşı rehin alırız. Amaç ölmemek arkadaşlar. Ve ne kadar kişiyi kurtarabiliyorsa kurtarmak. Hadi iş başına. Hadi, hadi. hadi. hadi iş başına. Sonunda beklediğimiz gün geldi komutan. Magosya'ya giren Türklerin önünden kaçan Rumlar güneye akın etmeye başlamışlar. Arkadaşlar misafirlerimiz var. Hep birlikte karşılayalım <gülüyor> onları. Bunlar da kim? <gülüyor> Şimdi anlarız. Merhaba beyler. Biz Piyale şehrinin Rum ileri gelenleriyiz. Hristos değil mi bu? Ta kendisi. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Biz Türk ordusuna karşı tek bir mermi atmamaya karar verdik. Siz isterseniz artık serbestsiniz. Kamptan çıkıp evlerinize gidebilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Evlere dönmüyoruz. Evlere dönmek, Rumların siyasi idaresini bir bakıma kabul anlamına gelir. Beyler, Size red cevabı veriyoruz. Doğru. Güle güle Bay Hristos. Bu adam da nereden çıktı? Bir dakika bekleyin. Bu Bey Washington Star News adındaki bir Amerikan gazetesinin muhabiriymiş. Kampı yakından görmek istedi. Hoş geldiniz beyim. Siz şu Rum polislerini oyalasanıza biraz. Peki olur. Affedersiniz bayım. Siz Rauf Denktaş'ı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Bir dileğiniz varsa ona duyurabilirim. Öyleyse şunları söyleyin lütfen. Kamtakilerden endişe etmesin. Bizim tek endişemiz Rum yönetimi ve Rum canilerinin insafına bırakılmış ailelerimizdir. Sabrımız tükenmedi. Siz direnin biz de direniriz. Lütfen iletin bunu. Ve Mehmetçiyi bekliyoruz. Kuzeyden doğan güneşin ışınları artık güneyi de ısıtmaya başladı. İşte Türk ordusu.